dünyanın belirti var mı çelenk var Merhaba, iyi haftalar. Ben programcınız Çelenk. Size gezegenin farklı noktalarından, biraz merkezin dışındaki yerlerinden kültür sanat haberleri getiriyorum. Yaz ayları, yaz ayları malumunuz görsel sanatlar için çok da bereketli geçmez. Ya bir moladır ya yeni sezona hazırlık dönemidir. E, çoğunuz... Ya tatildesiniz ya kentte kaldığınız için biraz tatil özlemiyle işe gidip geliyorsunuz. Önümüze de 10 günlük bir birleştirilmiş bayram tatili var. Alternatif rotalar önermek istiyorum size. Son dönemlerde Karadeniz ve Kuzeydoğu Anadolu... Turizm özellikle kültür ve doğa turizmi rotalarına girmeye başladı. İşte bu rotaların içinde kabul edebileceğimiz iki e, ayrı sanat etkinliğine yer vereceğim bu hafta. Programın ilk yarısında geçtiğimiz günlerde başlayan Sinopal'den bahsedeceğim. Adı üstünde Sinopal'de e, Türkiye'nin en kuzey ucu sayılabilecek Karadeniz'in Sinop kentinde hayata geçen bir kültür sanat etkinliği Uluslararası Sinop Bienali olarak da tanımlanıyor. Programın ikinci yarısında ise bir koye gidiyoruz. Bayburt'a bağlı ve sadece 480 kişinin yaşadığı Bayraktar Köyü'nün hatta köyün bile çepelindeki bir tepede yer alan Baksı Müzesi'nden size haberler getireceğim. Her ikisi de böyle sanki merkez dışındaymış gibi, çok büyük kentlerde düzenlenmiyormuş gibi, sanat başkentlerine yer almıyormuş gibi görünseler de yerel ile uluslararası ve küresel olanı bir araya getiren son derece uluslararası midelikte, ...sergi ve sanat projeleri... ...dolayısıyla hariciden sanatın... ...elbette radarındalar... ...özellikle bu sergileri... ...ve sanat etkinliklerini... ...açık radyo dinleyicileriyle... ...hariciden sanat programı takipçileriyle... ...paylaşmak istiyorum... ...hemen başlayayım... ...Sinopale... ...aslında 1 Ağustos'ta başladı programına... ...ama asıl e, odak... ...noktası olan sergilerin açılışı... ...19 Ağustos'ta... ...yani geçtiğimiz hafta sonu yapıldı... Dün de 20 Ağustos'ta da bir forum düzenlendi. Bütün bunların ayrıntısına birazdan gireceğim. Ama önce Sinop hali nedir? Uluslararası Sinop yeniliği olarak da geçiyor. E, yerel kalkınma bağlamında sivil toplumun kültür ve sanat temelli diyalog geliştirmek amacıyla paylaşıma dayalı bir sanat üretimi modeli öngörerek bir araya gelmesini sağlayan uluslararası bir proje. İki yılda bir gerçekleştiriliyor. Dolayısıyla adı BNR. Zaten BNR ve Sinop kelimelerini birleştirerek Sinopale olarak adlandırılıyorlar. Her yaştan kentlinin, Sinoplu'nun kendi yaşam alanlarını gelecek vizyonuna sahip olarak yeniden algılamaları için, kent sorunlarını, kentsel bağlamları düşünmeleri için, ortak tarihsel belleğin değerlendirilmesi ve paylaşımı için ve bunun günümüz sanat üretimine yönelik olarak düzenlenmesini sağlayan Bir Sinop kentine yönelik ama aynı zamanda ulusal ve uluslararası... E Bağlamda çalışmayı hedefleyen bir yapı. Arkasında bir dernek var. Avrupa Kültür Derneği uzun yıllardır destekçisi başlangıcından itibaren arkasındaki kurum. Ve de arkasında özellikle vurgulamak istediğim bu yılki serginde küratörlerinden biri olan bir isim var. Bir sanatçı, küratör, akademisyen Melih Görgün. Kendisi Sinoplu. Bu çok önemli. Yani böyle bir yerde iş yaparken oradan, o toprağın insanı olmanız, oradan olmanız çok belirleyici. Melih Görgün, Mimarsal Üniversitesi'nde bir akademisyen, sanatçı ve küratöryel pratikleri de olan bir isim akademili. O, e, Nike Batsner adlı Almanya'dan bir isim ve İsveç'ten Jonathan Habib Englitz işbirliğiyle, üçlü bir küratöryel ekiple bu yıl altıncısı düzenlenen Sinop Hale'yi e, hayata Geçirdiler özellikle sergi kısmına onların kuratoryal imzası atıldı. Sinopale Uluslararası Çağdaş Sanatı Merkezi'nin dışına Türkiye'nin en kuzey ucu olan Karadeniz'in Sinop kentine taşıyor. İki senede bir yapılıyor ve 10. yılı 6. Sinopale bugün gündemimizde. DNR 1 Ağustos itibariyle başladı ama açılışını asıl doruk noktası, asıl zirvesini bu haftasını geçtiğimiz hafta sonu daha doğrusu yapılan açılışla, sergi açılışıyla ve de forumla tamamladı. bir başlarsız var. transposition, transposition ya da aktarım kelimeleri bu kavram etrafında şekillendi. Kendi tarifleriyle değerler arasında bir durumu ifade ediyor demiş küretörler. Arada kalmış boşluklarla oynayarak ilerlemeye ve aktarımlara hareket ve görselleştirme bağlamında kavramsal bir alan yaratmaya olanak sağlayacak bir sergi düzenlemek istiyoruz demişler. E, bu yazı 2017 yazının farklı duruşların, sivil toplum inisiyatiflerinin, yerel ve kentsel hareketliliğin birbiriyle uyumunu, ekolojik aktivizm, bunu çok önemsiyoruz elbette, ekolojik aktivizmin ve geleneksel olmayan politikaların çeşitli formlarını araştıran, Paylaşımcı sanatsal süreçleri, ortaklıkları ve farklılıkları bir araya getiren bir yaz haline getirmek istiyoruz diyorlar. Dolayısıyla 1 Ağustos'tan 17 Eylül'e, hani Ağustos ve Eylül aylarında Sinop'u bir etkinlik alanına dönüştürüyorlar. Sadece görsel sanatlar alanında değil, birazdan detaylarını vereceğim. Farklı alanlarda da çalışmalar söz konusu ve sanatçılar mekana özgü yapıtlar ortaya koyuyorlar. Sinoplularla birlikte Kalabalık bir gönüllü ve işbirliği ekibiyle birlikte yatay bir işbirliği anlayışı içerisinde. Hem estetik yani sanata dair hem toplumsal hem siyasal uygulama alanları yaratmayı hedefliyorlar. Ee, dolayısıyla bir çağdaş sanat beğeniliği ama pek çok çağdaş sanat beğeniliği olduğu gibi aslında sanatın çok ötesine geçen Sinopali uzun vadeli, sürdürülebilir mikro politik ve gönüllü çabalar üzerine e, kurmayı hedefliyor Avrupa Kültür Derneği. E, sanatçı seçimini bütün programını uluslararası küretörlerle işbirliği içinde konumlandırıyor. Bu anlamda küresel bir bakış açısı var. Kültürel değişimlerle yerel bağlam arasında bir ara bir format yaratmaya çalışıyor. Sergilemeler, etkinlikler, atölye çalışmaları, gösterimler yaratarak özellikle müşterek fayda, ...araştırmaları yapıyorlar. E, sergiden bahsedeyim... ...çünkü 19 Ağustos itibariyle... ...yani geçtiğimiz hafta son itibariyle... ...ziyarete açık ve 17 Eylül'e kadar... ...gezilebilir durumda. Geniş bir sanatçı kadrosu var. E, hem Türkiye'den... ...hem olası sebeple. Anne Bauman, Sophie Baumgärtner, Alvaro Campo, Aylin Çapiner... ...Uygar Demoğlu... ...Filip Van Itfert, Cedit Erek... ...Ayşe Ertmen... Mörteza Fidan, Wilhelm Fredrik, Ulrike Grossart, Frank Hagen, Ipek Hamzaoğlu, Murat Hašu, Kristina Henris, Susan Hopman, Horst ve Maria Projekt, Jan Nicola Angerman, Ferhat Aine, Min Bark, Ezgi Böttger, Nora Denberg, Theo Dietz, Lucia Gödike, Annette Siham, Shaton He, Gabriel Hense, Sören Hiop. Bank Kim, Kasper Leisner, Charlie Stein, Alicia hernandez festfall Jan Hendrik Pertz, Nil ick ve weginger Christian Jankowski, Volkan Kızıltunç... Sebastian Herbs, Maria Lanz, Living Home Function, Bugir-Kollektiv, äh, Anne Kneuter, Jonathan Freud, Elisabeth Ötzel, Elfie Zenu. Kopa Holmberg, Burçak Konukman performansıyla Uruke Mor, Yine Victoria Nosset, Emre Okçer, Radika Popa, Julian Rosfeld, Bella Rune, Ginan Seyit ve Yalda Afşah, Maria Sezer, Ronald Statman, Esther Suarez Ruiz, Yusuf Tapti. Uzunca bir liste hepsini sabırla size okumaya çalıştım. Zira bu tarz etkinliklerde Sinopal'le ya da diğer BNR'lerde asıl işi yapan, asıl dönem verilmesi gerekenler, sanatçılar da onların yapıları oluyor. Ama e, etkinliklerle ya da BNR'lerle ilgili pek çok duyuru ve bilgi arasında gözden kayboluyorlar. Hiç değilse anarak özellikle vurgulamak isterim. E, onların sergileri e, Melih Görgün, Nelk Betzner ve Yoatan Hafif Enwitz küratörlüğünde bir sergiyle 19 Ağustos 17 Eylül tarihleri arasında... Ee, Sinop'ta ürettiği e, işler ve e, farklı materyallerle oluşturulmuş yapıtlar elbette söz konusu. Sinop'ların katılımıyla Sinop hikayelerinden yola çıkarak Oluşturulan bir sergi söz konusu. Sinop Eski Eskibuzhanesinde, Mimarlar Odası Binası'nda, Sinop Hal Buluşma Merkezi'nde ve Doktor Rıza Nur Kütüphanesi gibi mekanlarda yer alması için hazırlıklar yapıldı. Umarım hepsi hayata geçmiştir. Açılışın akabinde bir forum yapıldı Sinop Hal Buluşma Merkezi'nde ve sonrasında Sinop Hal çeşitli etkinliklerle devam ediyor olacak. Bu etkinlikler dediğim gibi görsel sanatlarla sınırlı da değil. Buradan duyurmuş olayım. Örneğin 23-25 Ağustos'ta Arkeolojik Tekstil Atölyesi düzenliyorlar. Pervane Medresesi El Sanatları Çarşısı'nda. 25-30 Ağustos'ta Arı ve Çocuk Atölyesi düzenliyorlar. Çocuklara yönelik bir atölye. 7-9 Eylül arasında Sözlü Tarih Çalışmaları yapacaklar. Yine Sinopal Buluşma Merkezi'nde. 7-9 Eylül'de yine Ses Atölyesi, Sinop Orman Orkestrası etkinlikleri yer alacak. 5-7 Eylül'de Beden Ekonomisi ve Farkındalığı Atölyesi. Bunlar hep eğitim programları. Bu sefer spor salonunda. 13-15 Eylül'de Çocuklarla Orf Çalgı Atölyesi düzenleyecekler. Ve kapanışa doğru 25-31 Ağustos'ta da Sinopale Film Festivali var. Sinopale Buluşma Merkezi'nde yine Sinopale kapsamında Yusuf Emre Yalçın tarafından koordine edilen uluslararası bir programla bir film festivali düzenleniyor. Hem Türkiye'den hem yurt dışından seçilmiş günlerle oluşturulmuş bir program gündemde. Ayrıntılarını sinopale.org organizasyon gibi bu web sitesinden almanız mümkün. İlgisiz Bırakmamalıyız kendi çabalarıyla Avrupa Kültür Derneği'nin pek çok gönüllünün Sinoplu'nun ulusal, ulusal ve uluslararası pek çok sanat ve kültür insanının ve kentinin işbirliğiyle hayata geçiriliyor. 6. kere yani tam 10 yıldır düzenlenen Sinopale'ye desteğimizi biz de esirgememeliyiz umarım. Yolumuz Sinop'a düşer. 17 Eylül'e kadar sergileri ve diğer etkinlikleri takip etme fırsatı buluruz. Programın ikinci yarısında, hariciden sanatın ikinci yarısında Bakısı Müzesi gündeminde olacak ama kısa bir müzik arası vermek istiyorum. E, müzik de Karadeniz'den gelsin elbette. E, Müzeyyen senar yorumuyla bir Sinop türküsü uyarlaması. Ben giderim Batum'a. Artık... All ak verdiğin oldu senden ayrı yazmalı yar tak verdiğin senden ayrı yazmalı ağlar yanımda bizden toplarsam gelmen seni çaldım diyor bize bana yana bana hayır ağlar yanımda bizden Oh, oh, oh. Merhaba, Açık Radyo'dayız. Hariciyden Sanat Programında Pazartesi günleri size gezegenden kültür sanat haberleri, görsel sanatlar alanında ki fuarlar, bienaller, sergiler ve çeşitli sanat etkinliklerini getiriyorum. Ben programcınız Çeleng, teknik masada Probiyede teşekkür ederek programa devam ediyorum. Hariciyden Sanatın bu haftaki ilk yarısını sinop odakladık. Sinopale'den bahsettim. 17 evle kadar sergileri, gösterimleri pek çok atölye çalışmasını takip etmeniz mümkün. Şimdi biraz daha doğuya uzanıyoruz. Türkiye'nin biraz daha böyle merkez dışı yerlerindeki sanat projelerini gündeme getirmek istiyorum. Çok özel ayrıcalıklı ve hatta ödüllü bir müzeye götürmek istiyorum size. Bayburt'a bağlı Bayburt kentine bağlı 500 kişinin bile yaşamadığı Bayraktar Köyü'ndeki 40 dönümlük bir tepo, tepede 2010 yılından beri hem yerele hem küreselle cevap verebilen nitelikte son derece kaliteli bir müze var. Hem bir koleksiyona sahip hem sürekli sergiler düzenliyor. Hakikaten çok özel, kelimelerle anlatmak imkansız. Yolunuzu mutlaka düşürmeniz gereken Trabzon ya da Erzurum havalimanlarından rahatlıkla ulaşabileceğiniz 2-3 saatlik son derece keyifli pastoral rotalarla ulaşabileceğiniz e, bir yer burası. Bir sanatçının rüyasının hayata geçmiş hali, baksın üzesi, Bayburt kökenli bir sanatçı ve akademisyen Hüsamettin Koçan, onun projesi, onun uzun yıllar süren azim ve emeğinin eseri, Yine yerel bağlamda pek çok destekçisi, işbirlikçisi ve gönüllülüğün katkısı var. Aynı şekilde e, Türkiye'nin farklı noktalarından sanat hamilerinin, sanatçıların yaptığı bağışlar ve desteklerle hayatını sürdürüyor. Dolayısıyla toplumsal bir proje olarak nitelendirirsem yanlış olmayacaktır. E, Avrupa Konseyi Müze Ödülü'ne layık görüldü birkaç yıl önce. Kültür turizmini canlandırmak için de son derece faydası var. Bölgeye. Ee, ve de nitelikli sergileriyle ve koleksiyonuyla hatta çok son derece ilginç bir binayla ilginç dikkat çekiyor. Hüsamettin Koçan'ın o coğrafyanın insanı olması, oradaki bağlantıları oranın kültürel yapısını, tarihini belleğini çok iyi biliyor olması elbette belirleyici. Nitekim bu nedenle burası sadece günümüz sanatına ait bir müze değil. Modern ve çağdaş sanatların ötesinde bölgede hala aktif olan geleneksel sanat Alanında da atölye çalışmaları yapıyor. Bu alanda da bir misyon kendisine benimsemiş durumda. Dolayısıyla yöre halkı tarafından onlara fayda getireceğini de düşündükleri için, kültür turizmine de katkıda bulunduğunu düşündükleri için özellikle sahip çıkılan ve benimsenen bir sanat kurumu var. Bir konuk evi de var. Konak gittiğinizde konaklayabileceğiniz bir mağazası da var. Özel tasarım ürünleri alabileceğiniz o bölgeye. Has. Ee, bir şeyler yiyip içebileceğiniz yeri de var ama aynı zamanda bir gezebileceğiniz bir depo Müze yani özellikle sanatçıların bağışlarıyla oluşturmuş bir koleksiyon sergisi var görebileceğiniz ve de her yıl bir süreli sergi düzenlemeye çalışıyorlar. İşte yazdan beri ziyarete açık olan, temmuzdan beri daha doğrusu temmuz ayında açılışı yapıldığından bu yana çeşitli yerlerde duyurularını da görme fırsatı bulabileceğiniz bir sergi özellikle e, gündemimde. Ayağımdaki diken Kasım ayına dek Baksı Müzesi'nde gezebileceğiniz bu sergi için ayrıntılı bilgiyi Baksi.org adlı Baksı Müzesi'nin kendi web sitesinden de alabilirsiniz elbette. Bir katalog da yayınladılar, oradan da alabilirsiniz. Bu Hüsamettin Koçan'ın yani müzeninde kurucusu olan ve tatbiki güzel sanatlar kökenli bir sanatçının kendi kişisel sergisi. Ee, ilerleyen yıllarda her yıl Türkiye'den bir sanatçının kapsamlı bir kişisel sergisine hatta mümkün olursa bir retrospektifine ev sahipliği yapmak istiyor Baksın Sesi. Tabidir ki kendi kurucusu olan sanatçının sanatsal pratiğini bir bütün olarak sunmaya çalışan, retrospektif diyemeyeceğim ama e, mekana özgü e, yapılmış yeni tarihli ya da son yıllarda üretilmiş pek çok çalışmayı bir araya getiren kapsamlı bir kişisel sergi olarak tarif etmediğim ayağımdaki diken. Güsamettin e, Koca'nın kendi sanat pratiği de çağdaş sanatın yanı sıra geleneksel sanatı, el sanatlarını o bölgede, o yörede zaten gelenek haline gelmiş bir takım zanaat faaliyetlerini bir arada düşünmeye son derece açık. Dolayısıyla Baksın Müzesi'nde e, sergilediği yapıtlar da hem... Evrensel anlamda günümüz sanat takipçilerinin anlayacağı dili e, taşıksa da aynı zamanda e, Baksı, Bayburt ve çevresindeki genel halkı da işlediği konu, arkasındaki hikayeler, kullandığı metaforlar ya da formu ve kullandığı malzeme ve teknikle yakalamayı başarıyor. Örneğin yörede bir demir ustasıyla çalışmış sanatçı Hüsamettin Koçak ama ona devasa heykeller yapmış Ya da çocukluğundan kalan pandır iskemlesi ya da yer masası ve onun örtüsünü heykellerini de yeniden yorumlamış. Ee, ve de dediğim gibi ayağımdaki diken sergisi kısım ayına kadar devam ediyor ama önümüzdeki yıllarda Türkiye'den başka sanatçıların sanatçılarında kişisel sergisini açmayı hedefliyor e, müze. Bu sergi ayağımdaki diken oldukça otobiyografik öğelerle. ...bezeli... ...bugünün diliyle masumiyeti yeniden inşa etmek mümkün müdür... ...diye sormuş İsamettin Koçan. ...kendi ilkokul diplomasını kullanmış... ...ailesiyle buluştuğu yer sofralarından yola çıkmış... ...kendi hüyalarına nüfuz eden masallar, şeytanlar... ...ayağına batan bir dikenin yarattığı... ...sonra çıkıp giden bir dikenin yarattığı... ...kendi hafızasında yer etmiş... ...bir takım imgeler, çocukluk anıları... ...bunun hepsi sergide vücut buluyor diyebiliriz. E, müze binasının ihtişamlı olduğundan ve dikkat çektiğinden bahsettim. E, uluslararası anlamda incelenen ve yerele has aslında toprak damlı yapı genelinden esinlenen bir tasarımla ortaya konulmuş. O müze binasının kavanından içeri süzülen gün ışığı var. Bu geleneksel binalarda da ısıyı ve ışığı kontrol etmek için kullanılan dedikler bunlar. Ve serginin içinde ışık bu çember yapan yuvarlak ışıklar dönüyor. Gün içinde farklı farklı notalara, noktalara gidiyorlar. Yer değiştirerek aslında dışarıdaki doğayı, dışarıdaki coğrafyayı bize binasının dolayısıyla ayağımdaki diken sergisinin içine taşıyorlar. Zaten serginin en güçlü yanı da içinde bulunduğu yer ve bağlamla olan ilişkisi. Hakikaten mekana özgü kurgulanmış bir takım heykeller ve yerleştirmeler var. Ee, bunun yanı sıra tabi duvarlara asılmış pek çok Karışık teknikle üretilmiş çalışmalar da söz konusu. Ee, hem dünya çapında çünkü Hüsamettin Koçan o ölçekte bir sanatçı elbette. Usta bir sanatçı. Dünya çapında bir sergi ayağındaki diken hem de e, gittiğiniz zaman bir nevi kültür ve doğal turizmi de yapabileceğiniz nitelikte ilginç bir coğrafya da Çoruh Nehri'ni görebileceğiniz e, bu bölgenin eski şaman geleneklerinin bir izi niteliğindeki dilek ağacına e, gidip direk de bulunabileceğiniz bambaşka son derece kendine has bir yer her alcada kayıtsız kalamayacağınız eşsiz bir doğaya e, sahip ve de Eşi benzeri olmayan Neviş aslında Münhasır'da Baksı Müzesi'ne sahip Son olarak Baksı kelimesi nedir Belki ondan bahsedeyim ilginç çünkü Hem Bayraktar Köyü'nün yani Müzenin içinde bulunduğu köyün eski adı Ama aynı zamanda eski Türk mitolojilerinde Şaman demek Baksı yöre kültüründe hala Şaman geleneğinin izi var ee, Müzeleri böyle sanatın koruyucusu Kuruyan yer olarak düşündüğün zaman şamalların da şifacı ve koruyucu kimliği ne kadar ikisinin örtüştüğünü e, görmek mümkün. Baksa Müzesi hem oluşturduğu koleksiyonla hem sağladığı eğitim ve kültür programlarıyla e, hem çağdaş sanatı hem geleneksel sanatın e, koruyucusu e, niteliğinde hakikaten rotanızı alternatif bir yere düşürmek istiyorsanız rastlıkla Trabzon'dan ya da Erzurum'dan ulaşabileceğiniz, motorla da gidebileceğiniz, ailenize de gidip konaklayabileceğiniz son derece ilginç eşi benzeri olmayan bir müze, Baksı Müzesi ve orada Kasım ayına kadar devam eden Hüsamettin Koçan'ın ayamdaki diken sergisi. Bu hafta e, Karadeniz'de ve Kuzeydoğu Anadolu'daydım, Aajtan sanat programında ben programcınız Ceren, size Sinop'tan bahsettim. Açık Radyo dinleyicilerine. 1 Ağustos 17 Eylül tarihleri arasında Sinop kentinin kendine has bir BNL'i, bir kültür sanat festivali, sergilerin ötesinde atölye çalışmaları, film gösterimleri de söz konusu. Aynı zamanda Bayburt'taki Baksın Müzesi'ni de hem bu yıl ziyaret edebilirsiniz, hem önümüzdeki yıllarda yolunuz ne zaman oraya düşerse hem oranın coğrafyasını ve kültürünü, tarihini keşfedebilirsiniz. Hem de Baksın Müzesi'nde eşi benzeri olmayan sanat sergilerine denk gelebilirsiniz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hepinize uzun bir bayram tatilinde güzel kültür sanat projeleri diliyorum. Hoşçakalın. Gezegenden Kültür Sanat Haberleri okay. yeah. right. dancing, Hazırlayan ve sunan Çelenk Bartra